Sızıntı Dergisi 2006 Mayıs sayısı. Baş yazı. Allah karşısındaki duruşuyla mümin. Mümin inanan, güvenen emin bir geleceğe namzet olan, çevresine emniyet vaat eden ve iç içe farklılıkları bulunan özel konumlu bir abide insandır. O, bütün bir ömür boyu her işini Allah tarafından görülüyor olma mülahazasına bağlar ve her zaman imrendiren bir incelik ve nezaket içinde bulunur. Bu engin ve derin duyuş ve duruşuyla o, halk karşısında da Hak karşısında da hep nazik, terbiyeli, hatırnaz ve incedir. Öyle ki hayatıyla tehdit edilse, değişik baskılara maruz kalsa ve iftiraya uğrasa da, meşru müdafanın dışında herhangi bir kabalığa asla tenezzül etmez. Evet o, Allah'a kul olmanın benliğinde hasıl ettiği zarafet ve derinlikle, bütün tavır ve davranışlarında fevkalade kibar, olabildiğine temkinli, dediklerinin, ettiklerinin farkında, her konuda ciddi mi ciddi, aynı zamanda rahat, mülayim ve herkese sinesi açık, müstesna bir insandır. O bir yandan, imanın iç dünyasında oluşturduğu genişlik ve zenginlikle karşılaştığı hemen herkesi kucaklar, onlara kase kase sevgi sunar ve şefkatle bağrına basar. Allah'a yakın olmanın bütün güzelliklerini rast geldiği herkese gösterir ve elinden geldiğince onların ruhlarına duyurmaya çalışır. Diğer yandan da, hakla karşılaşacağı günün hülyalarıyla yer yer sevinir, kendinden geçer, zaman zaman da, derin bir mehabet hissiyle ürperir ve böyle bir müthiş buluşma heyecanıyla raşeler yaşamaya durur. Görmez çevresindeki, Nefret sisini dumanını Duymaz haset ve iftira Fırtınalarının ruhuna çarpıp Kırılan esinti ve dalgalarını Ve bütün bu olumsuzlukların Hasıl ettiği edeceği stresleri Hafakanları Zira o artık öyle bir huzurdadır ki Durduğu o mualla Yer itibariyle silinir gider Düşünce ve tasavvur dünyasındaki Bütün münasebetsizlikler Ve pırıl pırıl bir hal alır Kalp, ruh ve his dünyası. Aslında her gün birkaç defa na Seza, na beca ve yakışıksız şeylerden arınan birinin başka türlü olması da düşünülemez. İç dünyası ötelerden gelen mevhibelerle dop dolu. Tavırları her zaman böyle bir zenginlik ve derinliğe ayarlı. yürüdüğü yol belli, Hedefi hiçbir şeyle becaiş edilemeyecek ölçüde müteal, inancı tas tamam nazarında büyükler hep büyük küçükler şefkatle koklanan birer gül ve değerler cetvelinde de her şey yerli yerindeyse yok demektir bu incelerden ince ruh yapısında en küçük bir yırtık ve sökük zaten o mefkuresini ifade etmeyen her türlü plan ve projeden netice itibariyle Allah'a götürmeyen dağınık düşüncelerden Laghv lehv sayılan davranışlardan ve boşla kırdı, boş mülahazalardan uzak mı uzak? Sükûtu fikir, konuşması zikir. Zahir ve batın hasseleriyle hep ona kilitli. Melekler kadar teveccühü derin ve arı duru. Her zaman yüksek uçmaya hazır ve gerilimi baş döndürücü. Fakat aynı zamanda kendi plan ve projelerini gaye ölçüsünde öne çıkarmayacak kadar da yöneldiği yüce dergaha saygılı, gözleri hep ufuk ötesinde, himmeti dağları delecek kadar yüce, hayatının gerçek deseni kabul ettiği inançlarını yedi cihana duyurma gayretiyle tam bir metafizik gerilim içinde, yaptığı ve yapacağı işlerin gerektirdiği nezaketin de farkında, kusursuz bir basiret insanıdır. Yettirir o daracık ömrünü hem dünyayı imar etmeye hem de ukbayı peylemeye. Boşuna zayi etmez kendine ilk bahşedilen mevhibelerin en küçüğünü ve meşgul olmaz dünya ve öteler adına bir şey vaat etmeyen mâla yaniyatla. Rahatlıkla bağışlayabilir kendine lütfedilenlerin bütününü hak rızası yolunda. Bağışlar ve bir pulunun boşa gitmemesi konusunda da olabildiğine titiz davranır. Çalışıp kazanırken hak ölçülerine ve haram helal mülahazalarına fevkalade dikkat ettiği gibi Edip eylediği işlerin birer çağlayana dönüşüp Ötede cennet ırmaklarını oluşturması için de her zaman rıza hedefli İlahi kelimetullah yörüngeli hareket eder Dikkatli ve hesaplı davranır Damlasını deryalara çevirme yollarını araştırır Zerre ile güneşleri peylemeye çalışır ...ve bir ömür boyu gelip geçici şeyleri ebedileştirmek için çırpınır durur. Herkesi ve her şeyi ondan dolayı sever. Her zaman sevgi soluklar ve çevresinde sevgiden bir atmosfer oluşturur. Koşar ağlamaları dimdirir, ahu vahları keser. ızdıraplara panzehirler çalar ve gülmeye çevirir feryad-ı figanları. Ham senalara döndürür, çaresiz sinelerden yükselen iniltileri, rıdvan meltemleri haline getirir etrafta esip duran alevden fırtınaları, alemin inlememesi için hep inler durur ve başkalarının ağlamaması için de gözyaşlarını ceyhun eder. O kendine başkaları için bir şey ifade etme durumuna göre değer verir ve onun nazarında ben değil her zaman biz söz konusudur gam değil, diğer gamdır. Beden insanı değil, bir ruh ve mana eridir. Çiğnetmez kalbini cismine ve ruhunu da bedenine. Peygamberane bir iffet ve ismet peşindedir. Meşru dairenin zevk ve lezzetlerini yeterli bulma mevzuunda öyle bir disiplin kahramanıdır ki, nefis ve cismaniyetle mücadelede iradesinin hakkını vererek Allah'ın izniyle bir hamlede her engeli aşar ve gider ta ruhunun ufkuna ulaşır. Böyle biri iyilikleri ve güzellikleri temsilde, fenalıkları ve çirkinlikleri aşmakta öylesine ciddi, öylesine azimli ve öylesine kararlıdır ki, ihtimal bu tavrıyla o çok defa meleklerle atbaşı hale gelmekte ve bir kere daha onlara, ''Sübhaneke la ilme illa ma allemtena'' dedirtmektedir. Zira o, ilk mevhiba olarak Hakk'ın lütfettiği şeylerin hiçbirini yaratılış gayesine mâ hulikalleh, aykırı kullanmamış ve her zaman emanette emin bir emanetçi gibi davranmıştır. Allah da onu maiyyetiyle şereflendirmiştir. Evet, her fert için vücut bir emanet. O'nun yüksek insani değerlerle donanımı ayrı bir emanet, cennet arzusu ve oraya girebilme istidadı, yöntemi, daha ötesinde hak cemalini müşahede edebilme kabiliyeti apayrı birer emanettir. Ve bunların hepsi de yaratanın belirlediği çizgide kullanılmaları gayesine bağlı olarak insana bahşedilmişlerdir. Bu itibarla günahlar, hatalar, beden ve cismaniyetin güdümünde yaşama gibi bayağlıklar, bu ilk mevhibelere karşı öyle saygısızca şeyler, öyle hıyanet ve cinayetlerdir ki, bunların her biri şeytanları sevindirse de, mele-i sakinlerini utandıracaktır. Onun içindir ki, gönülden ona inanmış her mü'min, onun bu ilk armağanlarını, daha sonraki lütuflarına erme adına önemli bir vesile bilir ve değerlendirir. Ve bunlarla gerçek kimliği olan Hakk'a kulluğu, onun yakındığını ve onun hoşnutluğunu elde etmeye çalışır. Aksine tam inanamadığından dolayı ilk mevhibeleri görmeyen ve onları iman, marifet ve muhabbet yolunda değerlendiremeyenler, İkinci ve sermediği lütuflardan da mahrum kalırlar. Aslında böyleleri bütün bütün ahiret hayatlarını ihmal ettikleri gibi, dünyada da hiçbir zaman tam mutlu olamazlar. İnkar kaynaklı bir sürü problem altında hep inim inimdirler. Ve katiyen streslerden, hafakanlardan kurtulamazlar. Depresyonlar yaşar, cinnet nöbetleri geçirir, paranoyalarla kendi huzurlarını dinamitler, ve öteki alemlerin aydınlık bir koridoru sayılan bu güzel dünyayı kendileri hakkında cehenneme çevirirler. Evet bunlar diğer insanları sevemez. Hatta farklı mülahazalarla kendilerinden başka herkesten nefret eder. Nefret ettiklerinden nefret görür. Her zaman hırsla kıvranır durur. Umduklarını elde edememenin inkisarıyla inler. Ölüm korkusuyla tir tir titrer. Daha çok yaşama arzusuyla nelere nelere katlanır. Çok defa bu karma karışık hislerle sıhhatlerini bozar ve zihni teşebbüşlere girerler. Akı kara, karayı ak, iyiyi kötü, kötüyü iyi görmeye başlarlar. Kendileri gibi düşünmeyenleri düşman ve hain görür. Sürekli hıyanet kabuslarıyla yatar kalkar. Ve vicdanlarındaki cehennem zakkumundan dolayı daha cehenneme gitmeden, Cehennem ızdıraplarıyla kıvranır dururlar. Hakiki mümine gelince, O, Allah'ın kendisine lütfettiği her şeyi, Yedi yetmiş ve yedi yüz veren başaklara çevirir. Bunları ona yükselmenin merdivenleri haline getirir. Hak hoşnutluğuna, Rıza ufkuna ulaşmada, Birer rampa gibi kullanır, Ve yürür, Cennet mirasçılarıyla beraber, inşirahla tüllenen, Akıbetine doğru. Sızıntı Dipnot Metin içinde okuduğum, Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena ifadesinde, Meleklerin, ya Yarab, senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin mealindeki sözlerine işaret edilmektedir. Bakara Suresi 2 bölü 32